Müzekkin nüfus nefislerin terbiyesi Kutbul Arif'in eşrefolu Rumi Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın çuvallarındaki kumun un olması Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında birkaç yıl zorlu bir kıtlık yaşanır her yerde buğday ve arpa bulunamaz olur kafirler, ''İbrahim Peygamber Aleyhisselam'a arpa ve buğdayın verilmesini yasaklar.'' ''Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ashabı açlıktan iyice bunalır.'' ''Bunun üzerine İbrahim Peygamber Aleyhisselam, kafirler bize tahıl vermiyor. Bari uzak diyarlara gideyim, oradan zahire alıp geleyim.'' der. ''Develerine boş çuvalları yükleyip tahıl aramaya gider.'' Bunu duyan kâfirler, her tarafa haber salıp, Hazreti İbrahim aleyhisselama tahıl verilmesini engellerler. İbrahim aleyhisselam zor durumda kalır. Develerini tenha bir yere çekip, çuvallarını kumla doldurur. Kâfirlere karşı, eli boş dönmek istemediği için, bu çareye başvurur. Kumla doldurduğu çuvalları develere yükler. Kâfirlerin yanından geçip evine varır. Çuvalların dolu olduğunu gören kâfirler, çuvalların içindeki malları acaba nereden almış deyip meraklanır. Çocukları gönderip çuvalların içinde ne olduğunu öğrenmek isterler. Çocuklar oynuyor gibi yapıp çuvallara üşüşür, parmaklarıyla yoklarlar. Birbirlerine buğdayı öğütüp un yapmış derler. Hz. İbrahim aleyhisselam, çuvalların kumla dolu olduğunu kimseye söylemez. Gelip yükü gören herkes, içlerinde un olduğunu sanır. İbrahim peygamber aleyhisselam, akşama kadar böyle susar, sabreder. Akşam olunca, hanımı Sare annemize, ''Ya Sare, kalk, şu kumları boşaltıp, çuvalları içeri alalım.'' der. Sare annemiz, için böyle yaptın?'' dediğinde şöyle cevap verir. ''Din gayreti galip geldi. Kafirlerin karşısına eli boş çıkmayı kendime yediremedim. Vardığım yerlerden kimse bana bir şey satmadı. Ben de çuvalları yumuşak kumla doldurup getirdim. Gel, beraber çuvalları açıp kumları boşaltalım.'' Sare validemiz çuvalların yanına gelip, Birinin ağzını açınca, içinin unla dolu olduğunu görür. Bir diğerine bakar, Aynı manzarayla karşılaşır. Bir diğerine gider, Yine içinde un vardır. Bütün çuvallar böyle. Gerisin geri, İbrahim Peygamber aleyhisselamın yanına döner. Ya İbrahim der, Kumla doldurduğun çuval nerede? İbrahim aleyhisselam, Biri değil, Hepsi kumla doludur der. Bunun üzerine çuvallara doldurduğun kumların hepsi un olmuş der Sare validemiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam görür ve anlar ki Hak Teala'nın keremiyle çuvalların içindeki kumlar una dönüşmüş. Ey Aziz! Cenab-ı Hakk'ın hakiki kullarının bütün gayreti hak üzeredir. Allah Celle Celaluhu dilerse onlar için kumu un, unu kum eder. Sen, Allah dilediğini yapar ve şüphesiz Allah dilediğine hükmeder. Ayet-i kerimelerini okumadın mı? Bunları okuyup anlatanı duymadın mı? Hak Teala İsrail oğullarının ambarlarındaki tahılları, çuvallarındaki onları ve teknelerindeki ekmekleri taş yaptı, bilmez misin? Ey biçare, kul olursan Allah'a kul olmaya çalış, nefsine değil, varacaksan Allah'ın kapısına var, fani kapılardan vazgeç, tevekkül et. Allah ona rahmet eylesin, İmam Kuşeyri, Esmaül Üsnanın şerhi olan eserinde şöyle der: Her kim doğru bir şekilde Allah'a tevekkül ederse, her şeyi ondan ister, başkasından hiçbir şey istemez. Mütevekkil olanlar ihtiyaçlarını bazen huşu ve alçak gönüllülükle, bazen de naz ve niyazla Allah'tan dilerler. Salih kullardan biri anlatır: Beytül Makdise abasına bürünerek yatıp uyuyan birini gördüm. Bir süre sonra uyanıp, kendi kendine konuşmaya başladı. Bana hemen yağlı ekmek ver. Şu yemekten ve bu helvadan istiyorum. Bunları vermezsen, şu mescitteki bütün kandilleri parçalarım. Bu kişi ya deli, ya da velidir diye düşündüm. İstek ve arzularını söyledikten sonra, yine kıvrılıp uyudu. Çok geçmeden, biri çıkıp geldi. Biraz önce ne istemişse bunları önüne koydu. Yağlı ekmek, yemek ve helva. Adam kalktı, önüne konulandan çok az bir şey yedi. Yemekleri getiren sofrayı topladı, geldiği gibi gitti. Adamı takip edip yakaladım. ''Bu gördüğüm ne manaya geliyor? Bunun hikayesini anlatır mısın?'' dedim. ''Ben bir hamalım.'' diyerek söze başladı. Oraya getirdiğim yemekleri uzun zamandır çocuklarım bekliyordu. Bugün onları temin edebilmiştim. Bunları temin etmişken uyku bastı. Gözlerim kapandı. Uyurken bir ses duydum. ''Ey filankes! Beytülmaktis'in içinde bir velimiz yatıyor. Bugün bizden sizin kendiniz için topladığınız yemekleri istedi. Kalk, bunları kendisine götür.'' İlkin o yesin, kalanını da çocuklarına götürürsün diyordu. Uyanır uyanmaz yemekleri kapıp buraya geldim. Bütün hikaye bu. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Ebu Talib el mekki Kutül Kulubatlı adlı kitabında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişinin yediğinin en iyisi kendi eliyle kazandığıdır buyurduğunu rivayet eder. Allah ona rahmet eylesin. İmam Cafer Huldi, bu hadis-i şerifin, kişinin arzu ve ihtiyacına, el kaldırıp dua ederek kavuşması manasına geldiğini söyler. Şeyh Şehabettin Sühre verdiği de şöyle der. Kişi muhtaç olduğu vakitte, elini kaldırıp, ihtiyacını Allah'a arz etmeli. İhtiyac hissedileni istemek ve onu elde etmek için çalışmaktan maksat, Hak Teala'nın onu vermesidir. Hak Teala'nın verdiğinden daha helal ve güzel rızık yoktur. Fakat tevekkül edenlerin, kimisi Allah'ın lütuflarına kavuşacağını bilir, kimisi de bilmez. Tevekkül eden, rızkın geleceğini bilse de, Hak Teala izin vermeden almaz. Kimisi de rızık gelir gelmez alır. Alması için geleceğini bilmesi gerekmez. Zira tevhid-i efale, fiillerin birliğine ulaşan kimseler, Hak Teâlâ'nın, kainatın bütünündeki fiiline nazar ederler. Kendileri için, Hak Teâlâ'nın fiilinden başka bir şey de yoktur. Bu makam, yüce bir makamdır. Bu makama erenlerin, Allah Celle Celaluhu ile sohbetleri tamama ermiştir. İrade ve tercih gerektiren her tür şeyi terk etmiş, bütünüyle Allah Celle Celaluhu'nun iradesine teslim olmuşlardır. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Ebu Necip Sühre verdiği anlatır. Şeyh Hammad, Biz fazla olan yemekten yeriz derdi. Yani Fütuh'tan, Allah'ın lütfuyla gelenden yeriz demek isterdi. Zira bazı kimseler, Şeyh Hammad'ı rüyalarında görürler kendilerine, sen yarın şeyhe şu kadar şey götür denirdi. Şeyhe rüyasında yarın filan kişi, sana şu kadar şey getirecek denirdi. Yani senin rızkın onun elindedir denilmek istenirdi. Şeyh Hammad'ın hayatı, hep böyle geçermiş. Kimin hali böyle olursa, Allah Celle Celaluhu ile zenginleşir. Allah ona rahmet eylesin. Zira Şeyh Vasıtı, fakirliğiyle övünen müritler, nicesinden yücedir der. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Ebu Said Harraz'da, Arif'in tedbiri, Allah'ın tedbirinde yok olmuştur. Lütfu ilahiden gelene, Fütuh'a nazar eden Allah'a nazar eder demiştir. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Şehabettin Sühre verdiği anlatır. Allah ondan razı olsun. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir müridine şöyle der. Filan kişiye git. Sen de şu kişinin emanet yiyecek ve altını varmış. O zat... Şeyh Abdülkadir'e şu kadar altın ve yiyecek bağışladı. Sen elindekinden bu kadarını verde. Mürid o kişiye gider, şeyhin dediklerini aktarır. Kişi bundan gücenir. İçinden Şeyh'ten bu konuda fetva isteseydim, başkasının emaneti üzerinde tasarrufta bulunmak doğru değildir. şeklinde fetva verirdi diye geçirir. Mürid, sen yine de ver, diye ısrar eder. Ver ki, şeyhin sözü kırılmasın. Kişi çaresiz, Şeyh Abdülkadir'in istediklerini verir. Arkasından, emanetin sahibi olan kimse gelir. Sende emanet olarak duran altın ve yemekten, şu kadarını, Şeyh Abdülkadir'e gönder der. Kişi, özrünü ifade etmek için, Şeyh'in yanına geldiğinde şeyhten şunları duyar: Bu fakirin senden yanlış bir şey talep edeceğini mi sanıyorsun? Birine her gün veya şu vakitte bizden şu kadar yemek kalındaysa bunun üzerine kişi vakte gelince ben almaya gelmeden siz verin dese bu rızkın durumu ne olur? Evet, rızkı teklif eden götürebileceği gibi bu teklifi alan da gidip rızkı alabilir. Durumun böyle olacağı bilinen bir şeydir. Arifler buna şom derler. Fakat, Şeyh Ömer Şehabettin Sühre verdi, Bu durumu şöyle izah eder. Biz buna şom demeyiz. Fütuh, Lütf-ı ile gelen deriz. Çünkü Allah, Celle Celaluhu, Vaktimizi saflaştırmış. Her şeyde, onun fiilini müşahede ederiz. Hak Teala neyi nasip etmişse, onu mübarek görürüz. Şom görmeyiz. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh bayazid i Bistami, Hak Teala köpeklere ve domuzlara rızık verir de, Bayazid'e vermez mi sanırsınız der. Birine, geçiminizi temin etmek için, neden sebeplere başvurmuyor, onları yerine getirmiyorsunuz, dendiğinde şöyle cevap verir. Güzel bir işim ve sanatım vardı. Şeyhler bana, işini terk et, Allah'a tevekkül et. Allah'a talip olanlar için, gayb aleminden gelen yemekler daha güzeldir, dediler. Ben de, işimi terk edince, geçimimi nasıl sağlayacağım dedim. Bunu der demez, şöyle bir ses işittim. ''Bana ne zaman dönersen, geçimin hazırdır. Dilersem, dostlarımdan birini sana hizmetkar kılar veya düşmanlarımdan birini emrine veririm. Bunlar bir hizmetçi gibi emrine tabi olur. İhtiyacını giderirler.''